Bölüm 173. Korku anında dua etmek. Hadis 981. Ebu Musa el-Eş'arî'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan kuşkulandığı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım senin himayeni onlara karşı kalkan yapıyor bizi onlardan koru ve onların Allah'ım senin himayeni onlara karşı kalkan yap bizi onlardan koru ve onların verecekleri zarardan da sana sığınıyoruz